Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Ceyhan Usanmaz. Hoş geldin Ceyhan. Yapalım, hoş bulduk. Ve Teknik Masada bugün Ömer Şahin'le birlikteyiz. E, Ceyhan'la her yıl olduğu gibi bu yılda yine bir yıl sonu değerlendirmesi evet. yapacağız. Al Almanak. <gülüyor> Almanak, evet daha doğru. E, bu yılda 2019'da dünyada ve Türkiye'de e, belli başlı... Yetişebildiğimiz evet, ve evet, süremiz tabii. yettiği tabii kadar yani hepsini e, belki söylememek mümkün değil. Ee, yani ben Nobel geliyor aklıma hemen bir de Hı -hı. şimdi 10 Aralık'ta tören oldu. Ee, tören konuşmaları vesaire yine bir alevlendi tartışmalar. Yani Nobel tabii e, edebiyat dışı tartışmaların merkezine yerleştikçe hani üzücü bir şey bu. Ama bir taraftan da şeyi de düşünüyorum yani Nobel belki en baştan beri öyleydi. ...ya da Nobel'i Nobel yapan acaba bu muydu? Çünkü hep böyle bir... E, ...biraz da edebiyat dışına... ...o çerçevenin dışına taşan tartışmaların Ve o da, Evet, yani politik işte niye o yazara verildi... ...deniyordu falan... ...şimdi tamamen aslında bambaşka daha üzücü olaylarla... Evet. ...işte taciz... E, ...skandalı mı diyelim... ...taciz olayı mı diyelim... ...onla anıldı ama tabii orada... E, ...geçen sene verilmedi biliyorsun... E, ...ödül çünkü... ...komitedeki birçok isim istifa etti... ...dolayısıyla seçecek isimler kalmadı. Verilemedi yani. Verilemedi. O iyi iyi de oldu yani bence. bence Çünkü de. o taciz olayında e, özellikle komitedeki, akademideki kadınların e, bu olayı biraz daha duyurma e, girişimiydi o. E, i̇stifa ettiler ve Nobel o yıl verilmedi. Tarihe aslında İlk bir not düşüldü. Evet. Şimdi 20 yıl sonra baktıklarında ya bu yıl niye verilmemiş bu Nobel diye. o olay hatırlanacak. O iyi oldu yani. O yüzden bu yıl iki ödül verildi. Ee, Olga Tarçuk kazandı. Ee, onun Koşucular kitabı Türkçe'de var. Alaban'da yayınlarından çıkmıştı. Aslında e, ödülden önce çıkmıştı. Ee, bir şekilde de az çok hakkında yazılan çizilen şeyler duyuyorduk. Ama Nobel'le birlikte daha tabii ön plana çıktı. Onunla ilgili bir problem yok. Ama öbür isim evet. yani 2019'un kazananı olarak açılıklanan Peter Huntke. böyle diyebiliriz herhalde. Evet. Tabii o işte Saraybosna'daki e, tavrından dolayı, Saraybosna konusuyla ilgili tavrından dolayı çok büyük eleştirilere, e, çoğu zaman da haklı diyebileceğimiz eleştirilere sebep oldu. E, yani akademinin böyle bir şey bilmiyor olması herhalde mümkün değil. Zaten daha önce de Norveç'te bir ödül alıp aynı e, protestolara sebep olmuş Handke. Ama dediğim gibi sonuç olarak Nobel e, bu tartışmalarla anılıyor olması üzücü. En azından bir edebiyat sever olarak. Hı hı. Çünkü Nobel'in Türkçe'de şöyle bir özelliği vardı. İşte mesela Patrick Modiano aklıma geliyor. Türkçe'deki kitapları kaybolmak üzereyken evet. Nobel kazandığı için tekrar basıldı. Bir çocuk kitabı yazmış o yeniden yayınlandı vesaire. Böyle etkisi oluyor aslında Nobel'in. Dolayısıyla onu biraz kaybediyoruz gibi ee, Nobel'i tartışırken bu konulara girdiğimiz için. Evet. Türkiye'ye geçelim mi yoksa biraz daha Ha yok şey de var. Evet onu da söyleyeyim. Çünkü iki isim deyince men Booker. Daha doğrusu <gülüyor> evet. men artık gitti Booker ödülü oldu. Evet. O men sponsor arıyor Booker kendisine. Booker'da da iki isim kazandı yine. Bu da tarih tarihinde olmayan bir şey galiba. Daha önce ilk başlarda olmuş. Sonra hatta ...böyle olmaması için bir karar alınmış ama... ...burada da herhalde Atwood etkisi... ...Margaret Atwood'u görmezden gelemediler... Hı hı. ...büyük ihtimalle ona ödül vermek istediler... ...ama bir taraftan da Bernardin Evaristo... ...da kazandı... Ee, ...onu da herhalde görmezden gelemediler... ...ki böyle bir yola başvurdular... Ee, ...Elif Şafak da... ...Elif Şafak da evet... ...kısa listeye kadar kaldı... ...onun da... E, ...tabii şey etkisiyle... ...bizde biraz daha yakından hı hı. takip edildi... ...bu yıl o ödül... E, tabii Bernardine Varisto için maalesef kötü bir haber bu. Etwood'la birlikte kazanmış olması. Gölgede kalıyor. Evet yani yakın <gülüyor> bir zaman önce hatta öyle bir şey oldu. Ee, diğer ismi hatırlayamadım diye Ed söyleyip diğer ismi hatırlamadığını söyleyen bir gazeteciye çok sert çıkıştı ki haklı olarak tabii. Ee, ama Ed da tabii işte Time'ın kapağına çıktığı The, the Testaments işte Damızlı <gülüyor> Kızın öyküsün devamının niteliğinde kitabı nedeniyle... ...Londra Tiyatrosu'nda açılış gecesi yapıldı, kurabiyeler basılmış onun evet. kapağı... ...yani <gülüyor> aslında şöyle, Atwood olmasa kızacağımız <gülüyor> reklam... <gülüyor> şey. Evet yani Atwood olmasa... Çok iyi bir ki, pazarlama evet, taktiği izlendi yani kitap için baştan itibaren... Bu evet. ihtimal onun tabii şey, Damızlı Kızın Öyküsü'nün dizisinin çok büyük <gülüyor> etkisi oldu herhalde... ...çünkü daha genele yayıldı tabii o hikaye... ...yani tabii şey, hak eden bir hikaye, onun, onda bir şüphe yok dolayısıyla böyle bir olay da var ödüller açısından ve Time kapağı deyince benim aklıma Colson Whitehead de geliyor evet. çünkü e, Colson Whitehead uzun bir aradan sonra Time'ın kapağında gördüğümüz edebiyatçılardan biriydi hani pek edebiyatçıların çıktığı görünmüyor artık Time'ın kapağına onun da şimdi yeni kitabı çıktı Türkçe'de evet, Nikel Çocukları e, aklıma o geliyor o baya bir ee, Begüm Kovulmaz çevirdi. Begüm Kovulmaz çevirmesi, çevir, çeviriciyle yayınlandı. Ee, Colson Whiteett de hayatımıza bir şekilde girmiş oldu. Buradan benim aklıma tabii yine butik yayın evleri geliyor çünkü siren yayınları e, e, aslında ilk Çok gündem bu yana. Evet, oluyor. yani sürekli gündemle ilgili. İsimleri Çağdaş bulan. Çağdaş yazarları tanıtan. Ve Colson Whitehead öyleydi. Yani ve ödül almadan çevir. başlamıştı evet. o. Demiryolu çocukları hani bu. Ve bir çok etkili Evet yani. Ve, ve çok iyi çevirmenlerle çalışıyorlar. Çevir evet, yani çok Evet yani kapakları iyi, iyi titiz davranıyorlar yani evet. yayıncılık anlamında. Dolayısıyla butik yayın evlerinin aklında kalan işte mesela Kara Plan, hı hı. basması sözler işte Nobel'le bağlayabiliriz. Onu da bir tartışma yaratmıştı. Ee, yine e, şimdi açık radyo sınırlarında olduğumuz için söyle deniz Koloğlu'nun kitabı hı hı. çıktı. Ee, evet. şey, kara Plakta, kara müzikle yaşayan kadınlar ee, ve bir de şeyler var. Onlar da önemli. Şimdi bu e, butik yayın evlerinde genellikle işte Jaguar'ı da katarsak bunun içine işin içine genellikle hep çeviri edebiyata yöneliyorlar aslında butik yayın evleri hani belki e, daha kolay bir alan kendilerini yarattıkları için ama bu yıl e, bir bir değişim diyelim tırnak içinde monokul. Ve Türkçe edebiyatı Kafka başladı. kitap. Gerçi Kafka kitap butik kimseyi değil. Evet yine. değil yani ama evet şey. <gülüyor> Epsilon'un evet. e Epsilon'un Epsilon alt markası olarak devam Hı. ediyor ama Türkçe edebiyata girmiş olmaları aslında evet. bir, bir artı. Çünkü evet. e Monocle'da aslında felsefeden başlayıp işte Karlova'ya basarak e dünya edebiyatından da girmişti. Ama şimdi Calixi'de iki kitap yayınladılar. İki hatta. kitap yayınladılar. Her ikisi de Türkçe edebiyata girmiş oldu. Bu da sevindirici bir gelişme olarak evet, söyleyebiliriz. Evet bence de yeni da. yazarlar kazandırmak evet, yani, açısından. Tabii ki bir alan açıyorlar sonuç olarak. Evet. Ve titiz davrandıkları için hı hı. az kitap basıyorlar. Ve titiz, titiz davrandıkları için daha e, önemli kitaplar yayınlayacaklardır diye düşünüyorum. Aslında biraz bu Türkçe edebiyattan devam edelim tamam, istersen. Evet. Alfa da biraz değil mi? Alfa evet. Yener'i de kendi yayın çizgisini... Biraz daha Türkçe edebiyata kaydırmaya başladı. Evet. Bir Telif daha... Türkçe edebiyat basmaya başladı. Evet yani, yani şeydi o genellikle teknik kitaplar çok basıyordu. Bilim kitapları çok basıyordu. Tarih. tarih çok basıyordu. Evet dediğin doğru yani alfa yayınları da hatta şöyle söyleyeyim ben Everest yayınlarını aslında daha çok takip edip alfa ya da ...hani şöyle bir göz ucuyla bakıyordum... ...şimdi tam tersi olmaya başladı... Hı hı. ...yani Alfa yayınları da ne yayınlıyor... ...onun yayın programında yeni neler var diye... ...özellikle dikkat ettiğim... ...Ferit Edgü ile başladılar zaten... ...Evet Ferit ba basmaya başladı... ...şimdi ee, de sanırım Murat Menteş bastılar hmm. ya da basacaklar bilmiyorum. Hmm. Onu bilmiyorum. Ama tabari. Türkçe edebiyatı onlar da evet. telif. Daha doğrusu edebiyata da yüklenmeye başladılar. Evet. Yani işte Philip Dick kitaplarını basıyorlar. Çok iyi baslar. Emine Ayhan son... çevirileriyle. Ha evet. Çok iyi ve kapak hmm. kırmızı, şey. mavi, yeşil. Ee... Ve ön sözleri de çok iyi yine Emine Ayhan tarafından. Hmm yazılmış. Güzel bir seri oldu o Shakespeare serisi de. Lovecraft'ı bastılar. Şimdi yakın evet. bir zaman önce çıktı mesela. O da Polisiyeler böyle... yine devam ediyor evet, sanırım. Evet. Yani. basıyorlar. O, o da evet. Alfa yayınların da e, yine takip listesine aldığımız e, yayın evlerine ekleyebiliriz. Evet. Ama tabii Türkiye'de, yani Türkiye'deki gündemlersek 2019'da herhalde Sabahattin Ali demeliyiz. Evet. Onun da Halit Ziya'ydı geçen yıl. Evet. De olmuştu. Evet, o da olmuştu. Her taraf Halit Ziya dolmuştu. <gülüyor> bütün yayın evleri. Ee, ama gerçi Halit Ziya'da hep mavi ve siyahı basmışlardı. Ya, hepsini bastılar. Hepsini. Bütün ama şey e, hala da çıkıyor. Sabahattin Ali en azından bütün kitaplarını yayınlıyor her yayın evi. Evet. Böyle bir hani, kürk mantolu Madonna tabii oradaki en e, sükse yapan <gülüyor> roman ha, biz... ama e, diğer kitapları da basılıyor en azından. Ama dediğin gibi her yere öyle oldu. Ee, Küçük Prens'e döndü. Yani Küçük Prens'te de öyle olmuştu. Aslında 2020'de de Orhan Veli bitiyor. Herhalde ha, her evet, yer tabii. Orhan Veli olacak. Büyük ihtimalle evet. öyle olacak. Yani bu isimler böyle isimler. Yani e, evet. kimsenin kayıtsız kalamayacağı. E, yani özel tabii kendilerini ayırt eden şekilde yayınlayacaklarsa aslında yayın evlerinin böyle bir şey yapması iyi ama işte bir ne bileyim ön sözde bir e, açıklamalı notlu şekilde ya da evet. özel koleksiyon baskıları yaparak yayınlayabilirler. Hep aynı şekilde basmanın bir anlamı yok tabi ama yayın evlerinde tabi başka e, kaygıları. kaygıları var. Onları da e, anlıyoruz öyle söyleyelim. E, yine Türkiye gündemi KDV'yi söyleyebiliriz. Evet. KDV'nin kalkmasıyla başlayan bir, bir tartışma ortamı yaratıldı. Önce... ...tam olarak anlaşılamadığı bir değişti... ...o yasa... ...sonra kitapçılarda garip fiyatlarla... ...karşılaşmaya başladık işte 28-70... da kitaplar... Hı hı. ...çünkü KDV oranını düşürüp satmaya başladı... ...ama şimdi yine tekrar böyle... ...yuvarlak sayılara geldik... İşte ...kitap fiyatlarında... ...KDV'den muaf olarak yayınlanıyor kitaplar... ...ama bu okura mı... ...daha yaradı yayın evine mi yaradı bilmiyorum... ...böyle bir... ...yine bir bilinmezlik oldu... ...aslında işte herkes e, kitap okuma oranını artıracak bir şey olarak çıkmıştı ortaya... ...ama hani öyle bir durum yarattım ondan emin değilim. Ama Fakat yine de e, bu yılın bir gündemiydi kader. Satış açısından da sanırım ben e, bu yıl e, şeyi gördüm... ...birçok yayın evi kendi sitesinden satış yapmaya ha, başladı evet, artık. Evet, o da çok evet. yaygınlaştı değil evet. mi bu yıl? Yani işte o internetin getirilerinin evet. de verdiği bir şeyle teknolojinin... ...evet e, altyapıyı kurup satmak evet. mümkün sonuçta. Evet bu da aslında yayın evleri için... Okura ulaşmanın bir yolu da oldu. Evet, yani zaten daha yaygınlaşır. İndirimli, mesela yayın evinin bazı yayın evlerin bürolarına gidip Anladım. oradan indirimli alabiliyorduk zaten, atıyorum evet. kitapları okurlar olarak. Şimdi internet sitelerinden evet, alıyor, O daha Hem da yaygınlaştı. E, i̇yi de oldu. Sanki bence. bu yıl daha çok yaygınlaştı gibi. İşte evet, aradaki şeyi kaldırmak hani evet. o daha çok bizim işte Dağıtım pazarlarda, şey. evet pazarlarda ilgili haberler yapılıyor ya, onunla ilgili, onunla ilgili bir gelişme o iyi bir şey tabii. Ee, yine bu yılın gündemi diye sordurarsan e, TÜYAP olabilir. TÜYAP her zamanki gibi işte yine evet e, tartışmalar oluyordu çok uzak gidemiyoruz vesaire. Bu yıl hı hı. 38. sekizincisi yapıldı galiba. Elli evet. kuşağıydı teması. Hı hı. E, Adnan Özyalçıner. Adnan Özyalçıner onur konuğu yazar. Evet. E, ama TÜYAP'la ilgili bu sefer bir giriş ücreti tartışması. Evet. Beş, Geçen yıl beşmiş. 5'ten ona on. çıktı diye evet. bir e, tartışma oldu. Tartışma evet. oldu ve katılımcı sayısını düşürdü diye. Ve evet. yine açıklama yaptılar. Evet. Hatta şey İlbay Kahraman galiba... ...Ayrıntı Yayınları'nın kurucularından... ...o öyle bir açıklama yayınladı yani. Yayınları. Yayıncılar Derneği. Yayıncılar evet. Kooperatifi. Evet, Kooperatif. Onu da söyleyebiliriz. O da yeni kuruldu. kuruldu. Ee, Hatta Kadıköy'de de bir yer açtılar galiba. Evet Satış, bir kitap evi, kitap evi açmışlar. Açtılar, evet. ee, yayıncılar Kooperatifi'ne... ...üye yayıncılara... ...alan açmak... Hı hı. Ee, Güzel bir girişim ...vesilesi bu diyelim... E, ...amacıyla ama diğer... ...yayın evlerinin kitapları da yer alacakmış. Evet dediğin gibi yani şöyle... Hatta onun e, basına açıklamasını Bir meslek örgütlenmesi gibi Evet aslında. meslek örgütlenmesi gibi. Bir de e, şey demişler. Yani ya var olan kitap evlerini bazı yerlerde... Mesela belki Anadolu'nun işte belli kentlerinde ...ya var olan kitap evlerini biz alıp e, bu hale getireceğiz... ...ya da eğer bir eksik varsa hmm. da biz açacağız. Ve Çok bu iyi. böyle devam edecek diye söylemişler. Yani Kadıköy'de açmanın aslında tabii... Aslında şey gibi zincir mağazalara bir alternatif Evet açmak. öyle gibi. Güzel. Çünkü... E, Yayın evleri kitaplarının yeterince yer almadığından şikayet ediyordu evet, bu kitapçılarda. Bu onu birazcık e, yapmak için yapılmış bir girişim daha doğrusu. E, edebiyat şenliği düzenlendi. TÜYAP'a e, alternatif değildi ama 14-21 Eylül'de e, işte biraz o eskiyi almak için gibi Beyoğlu'nda ...düzenlendi ve sadece butik yayın evlerinin katıldığı... ...Fıraathanedeki evet. kitap şey değil onun mi? Şenliği. Kitap fuarı küçük onu bir... ...onu söyleyebiliriz. İlk defa yapıldı çünkü bu Ama yıl. Ama sanırım yapılacak. Baya ilgi gördü çünkü. Evet. Yani herhalde devam edecek. Ulaşım kolay. Evet. Ee, yani sonuçta... Şehrin merkezinde bir kitap Tabii. fuarı iyi geliyormuş yani okura. Evet, aynı şey... <gülüyor> Mesela Haydarpaşa'da da olmuştu. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Evet, değil mi? Yani. Hem yayıncılar çok memnundu bu işten. Okurlar da. Hem okurlar çok memnundu. Hem de mekan zaten güzel hmm. bir mekan. Ee, belki onun etkisiyle de bu e, girişimler yapılıyordur. Ee, benim yine notlarımın arasına bakıyorum şimdi. Ee, Herman Melvin'in 200 yaşında olması haberi evet. varmış. Onunla ilgili e, gelişmeler var. Kurulan yayın evleri var. Belki onu söyleyebiliriz. Evet. Yeni kurulan yayın evleri. E, can yayınlarının. Özellikle evet. işte iki hmm. alt marka Mundi ve Telekt olarak işte hmm. kendi e, alanlarında yayın yapacak şekilde yayınlandılar ki can yayınları tabii bu arada onu da söyleyeyim. Ee, biraz önce Everest Alfa için söyledik. Can Yayınları çok fazla özel seri yapmaya başladı. Evet. Şey e, Orwell'in kitabını yaptılar. Aha, şimdi. O, evet. Tahta, bir koleksiyon kutuda. baskı yaptılar. Herhalde onu devam ederler. Bilmiyorum. Geçen sene de şey e, şeker portakalına yapmışlardı. Evet. Portakal de, gibi görünüyordu evet, kitap. Bir de şey bakınca. yani şık baskılar yapmaya başladı. Evet. Fetekin'in Sevgili Arsız Ölümü'ne yaptılar. Evet. O klasiklerin Klasikleri, yeniden e, ciddi. Şömize. Evet, şömize. Ha, ciddi, yani bu bu tip şeyler güzel tabii yani can yayınları bir de yayın e, toplamı olarak bu tip hmm. hareketler yapmasına da imkan evet, veren bir Mini cep bir kitapları evi. falan da vardı. Ama mi? biraz fazla yapıyorlar ve mesela kısa klasikler diye de bir şey çıkarttılar. Hmm. Bir taraftan o beyaz kapaklı klasiklere hmm. geri döndüler. Böyle bir hani can yayınlarının e, kitabı mı değil miyi anlayamadığımız çok fazla çeşit olmaya başladı. Hmm. ...yapılsın o ayrı bir şey... ...ama bir taraftan da böyle bir dağılıyor gibi... E, ...hani çok kolay... E, ...takip edilemiyor bence... E, ...ama o dediğin gibi... ...özel baskı, koleksiyon kitapları... ...tabii çok hoş o evet. şey... E, ...onlar bu galiba rabette görüyorlar... ...görüyordur büyük ihtimalle... Hmm. E, ...bir can yayınları demişken... ...şeyi de söyleyelim... E, ...bir aplikasyon yaptılar... ...Trendeki evet. Yabancı diye... Evet. ...Öykü, öykü Dergisi gibi bir... Evet. ...aplikasyon aslında... Ee, ...yayın evlerin aslında daha erkenden... ...daha erken gireceğini düşünüyorum ben... ...aplikasyon düşünüyordum... ...bu aplikasyon işine ama böyle daha çok... ...yavaş yavaş ilerliyor gibi... ...bu da onun evet, belki Türkiye'de bir öncüsü ...Türkiye'de kitap da öyle yani baya yavaş ilerliyor... ...evet çok heyecanla girildi, girildi bu işe ama... ...tutmadı evet. diyelim şimdilik... Ee, ...Hippo kitap var... ...evet Aras yayınları evet, çocuk, çocuk... ...kitabı olarak yayınlanacak... Ee, ...Arketon Yayın bir kurulmuş... ...onu hmm. not almışım... Evet. ...Mimarlık Kent Kitapları... E, ...yayınlayacaklar diye... E, ...bir de bu yıl kitabı çıkan yazarlara... Ha, bir ...bakalım evet, istersen... Tamam. Ee, Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş var. Evet. Benimki okuyularda. Ayşegül Deveceoğlu yayınladı. Ee, Ayşe evet. Yayınladı. Metis'ten çıktı. Murat Hamunga'nın çıktı. Murat Hamunga'nın çağı geçti. Ahmet Ümit e, çıktı. Yeni kitap çıkardı. Evet. Hatta o bir transfer oldu aslında. Evet, Yapık Redi yayınlarına geçti. Evet. Mine Söğüt'te... ...can yayınlarına yayınlarına geçti. Murat Uyurkulak can, evet, Uyur can yayınlarına geçti. Evet, yeni kitabı evet, çıktı yine. Kitabı çıktı. Ama bu yıl sanırım en çok konuşulan kitap... ...bu Ayhan Geçkin'in Bir Dava Romanı evet, oldu. Evet, o da evet. bu yıl Metis yayınlarından son kitabı. Onun her Daha... kitabı zaten bir şekilde gündem oluyor. Evet, bu yayınlarını... biraz böyle hani... Ben okumadım henüz kitabı, hı -hı, bilmiyorum hı -hı. sen okudun mu? Ama kendi çizgisi dışında değerlendirildi bu kitap. Hı -hı. Yani normal Ayhan Geçkin'in diğer Kitab edebiyatından daha farklı, daha farklı bir, bir kitap olduğu vurgusu üzerinde çok durularak hep hakkında hı -hı. yazılar yazıldı. Hı -hı. O evet, anlamda o da oluyor. şey bayağı herkesin dikkatini çeken bir... Kitap oldu. Orhan Pamuk diyebiliriz. Ee, onun yeni bir kitabı yok ama Balkon diye bir e, sergi ve ama onun kitabı da çıktı. Balkondan fotoğraflar. Evet fotoğraflar çektiği fotoğraflar. Onun herhalde yeni hmm. kitabını 2020'de göreceğiz. Herhalde veba bir kolera, yeri. ha veba, mı? veba doğru kolera. Behçet Çelik de yayın evi değiştirdi bu arada. Değil evet. Mi? evet ...iletişime değil mi? geri döndü diyebiliriz evet. aslında. Can yayınlarından evet. evet. Belli kitabı çıktı ondan yeni. Evet ee, onun da e. bu sene belli İngiliz evet, çıktı. O da de. bayağı üzerinde konu. Evet bir yani Behçel Çelik e, klasik edebiyatta ilerleyen bir yazar. Öyle süslü cümleler yok, acayip kahramanlar ya da olaylar yok ama bir şekilde... E, işte okutuyor o klasik edebiyatın örnekleri. Kendi edebiyatını, örnekleri. edebiyatını evet. aslında her seferinde daha ileri taşıyor. Evet, tabii ki yani onun tüm kitaplarını okuyanlar için e, bu Belli girdapları da e, bir sürü tanıdık tema barındıran bir roman. E, bir öyle de şey diyoruz. iletişim yayınları deyince iletişim yayınları daha önceden hani Ruhun Gıdası kitaplar vardı. Hı hı. Ruhun Gıdası kitaplar iletişim yayınlarında yeni bir seriye başladılar. Evet, şey galiba Osmanlı yemek kitapları değil mi? Evet, bir ilk gibi, kitap ilk çıktı. Kitap oradan çıktı. Evet, herhalde. iletişim zaten yemek kitabı basıyordu ama herhalde evet, artık ruhun gıdası gidecek. kitaplar diye bir seri orada devam ediyor. İletişim birinci başladı. şey var. Elif Batuman'ın kitabı çıktı bu da. Evet, o da, da bayağı ilgi evet, gördü. Evet, bayağı ilgi gördü. Yeni kuşak e, tam bir örnek. Hatice Meryem diye notalım. Yeni kitabını çıktı işte kitap. ...yayınlamış bu yıl. Bir yetim de... Evet, başında yıl... çıktı. Şimdi bir kadını öldürmeye... ...nereden, nereden başlamalı, başlamalı, başlamalı gibi... Bir... Evet. ...o söylenebilir. Hank Hank var evet. çeviri kitapta. Çocuk geliyor. Oya Baydar'ın yeni bir kitabı çıkmış. Köpekli Çocuklar Gecesi. O da ekolojik evet. bir distopya olduğu için ilginçti. Bu iklim e, olaylarından dolayı... ...bu arada iklim demişken... ...yine açık radyo sınırlarında olduğumuzda ...Madra'nın kitabı evet. da... Bey'in... <gülüyor> <onu gülüyor> ...söyleyelim... E, ...tabii Greta akla geliyor... ...Time'ın yılın insanı... E, ...seçtiği Greta... Hı -hı. ...bu arada Oxford'da... E, ...sözü oraya getiriyorum... ...Oxford'da yılın kelimesini açıkladı... ...iklim acil durumu... Hı -hı. ...dedi yılın kelimesi olarak... ...işte Climate Emergency'yi... E, ...çünkü... Aranma ve kullanım oranı yüzde on bin falan artmış gibi bir şey var, bir rakam var. Dolayısıyla yılın kelimesi olarak onu önerdi Oxford'da. Öyle bir gündemde belki söyleyebiliriz. Erich Auerbach'ın. Auerbach'ın Mimesisi'nin yani nihayet Türkçe'de. <gülüyor> seni söylemen lazım evet. akademisyen olarak. <gülüyor> evet yani Türkçe'de bunca yıl sonra ve Türkiye'de yazılmış bir kitap. Evet çabuk. çok ilginç. Yani. bunca yıl sonra gerçekten İtaki yayınları... Ee, özenli bir çeviri ve oldukça e, Şık da bir baskı Açıklamalı notların da olduğu değil mi evet, Öyle bir güzel, oldukça, yani Karıştırdığım kadarıyla Daha ben yani, bakamadım ama yani Alıntıların orijinallerini farklı puntoyla Kırmızı bir puntoyla hmm. vermişler Orijinalleri de var ee, ...ve çok bence heyecan verici bir şey... ...Türkiye evet. açısından... ...herhalde yılın olaylarından biri... ...biri olarak o, söyleyebilir olayabilir. çünkü... ...bir de ben tabi şeyi de söyleyeyim... ...Peyami Safa'yı da söyleyelim... Ha, evet, onu da söyleyeyim. <gülüyor> sen, ...ben söyleyeyim, sen, sen söyle, devam et ben ayrıntı... Şey... ...Peyami Safa'nın bütün... ...leserleri... ...Cingöz e, Recai ama değil mi? Hepsi, yok, yani hepsi sadece. Bir, ha, tamam. Bütün Tafya Ben yapayım, Server ben. Bedi'den yok. yola çıkarak Yok Server Bedi adıyla sadece Cingöz Recai serileri değil... ...yazdığı diğer tüm kitaplar... E, ...yine Ütken Yayınları tarafından... ...kendi yayın evi... E, ...yayınlandı. Yani yıl içinde... ...geçen yılı da sayarsak... ...bir buçuk yılda on dört kitap yayınlandı. Oo, oo, evet... evet. Yani cingözecaylar bitmek, bitmek üzere büyük evet. ihtimalle Ocak Aradan bitince... çıka, çıkar o, çıkan olabilir miydi arşivleri herhalde? Çıktı, değil üç mi? Tane yeni, ha, Yok aslında yaklaşık ona yakın yeni roman bulundu, hmm. yani şey Tefrika halinde. Onlardan işte iki tanesi yayınlandı. Onlar da yayınlanacak ileriki süreçte muhtemelen 100 kitap falan olacak. Toplamda Peyami Safa külliyatı Bayağı, yeni yayınlanacak külliyat, olanlar. Külliyat kelimesini evet. dolduran bir. Evet, bir de 120. yıl dönümüydü Peyami evet. Safa'nın. Evet, Yine doğru. iki önemli kitabın, Tanpınların huzurunun yayınlanışının 70. yılıydı. 2019. Hı hı. Ee, bir de Peyami Safa'nın Matmezen Nuralyan koltuğunun yayınlanışının hı. 70. yılı oldu. Eee ...o yani anlamda da... ...Cahide Birgül... Evet, doğru. ...girmeden konuştuk... ...doğru... ...Kafka Kitap... ...Cahide Birgül'ün eserlerini... ...yeniden, yeniden yayınlamaya başladı... ...uzun yıllardır yayınlanmıyordu... Evet, ...aşık ki özellikle... o kitap da... ...şimdi sen söyleyince aklıma geldi... ...Peride Celal'in... ...Peride Celal'i yapıyor evet... evet ...Peride evet. Celal'in de kitapları... ...uzun yıllardır yayınlanmıyordu... ...onlar da Peride Celal'in kitaplarını... ...uyandırmış oldular tırnak evet, için... ...evet çok da tekrar. iyi oldu... ...bir hanımefendinin ölümüyle başladılar... Evet. ...o da e, devam edecekmiş... ...onlar da burada konuğumuz olmuşlardı çünkü... Evet. ...devam edeceğiz Peride ...dediler. Umarız devam eder... ...bütün evet. külliyatları... Evet. ...çünkü çok önemli külliyatların yani, yayınlanması... Bu ...bulunması gerekiyor... ...el altında kolaylıkla ya da insanların... Yani ...bilmiyorsa bile kitapçıda gidip... ...gördüğü bir... Yani ...görmesi gereken isimler... ...o belki işte yeni kuşağın... tanıması için böyle bir vesile oluyordur... ...o kitapları tekrar... ...dolaşıma sokmak... ...yani en önemli şey bu zaten. Çünkü evet... Ki, ...belki kütüphanede bulunuyordur... ...birkaç kişi biliyor... Hani ...edebiyat evet. dünyasında ama genele yaymak için... E, ...yeniden yayınlanması ve güncel... ...halde tutulması gerekiyor... ...bu tip kitapları. Evet o yüzden de aslında... ...yayın evlerinin böyle... ...külliyat e, yayınlamaları... Evet, ...belki özel baskılar yapmaları... ...belli bir zaman dilimi evet, içerisinde... ...hatta bir, eleştirel basımlarının bir. yapılması... Mesela ...sadece hani basınlar. şey değil... ...külliyatlarda kalmayıp... ...bu arada zaman doğulmak üzere galiba ama Küçük İskender'i de Aa, yani evet. bu yıl kaybettiğimiz isimlerini özellikle anmak isterim. Ee, Tabii doğru. E Çok büyük kayıp. Evet o da zaten bir süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bodrum'a taşınmıştı e İstanbul'dan. E onun maalesef hayatını kaybettiği haberi geldi. Ee, bakıyorum notlarına. Şey, Fatma Barbarosoğlu'nun yeni bir hikaye kitabı yayınlandı. Hmm, yine evet, bu yıl. Evet, evet onu söyleyebiliriz. Ee, Ramen diye bir kitap dizisi, evet. bir dergi yayınlanmaya başladı evet. onu da söyleyebiliriz. Sadece kadın yazarların ve çizerlerin yer aldığı ilkler sayısıyla başladılar. Ee, bir de ben şunu not almışım, bu da ilginç bir haber diye. Notre Dame'ın Kamburu bir dönem satış rekorları kırdı diye Amazon'da. Çünkü orada çıkan yangın nedeniyle. Hmm. <gülüyor> Garip bir gündem yani bu da ama ilginç bir not olarak yazmışım. Evet bir belleği yeniden yani... inşa etmek için kitaba geri döndüler. Evet işte. herhalde evet. bir merak duygusuyla böyle bir satış rekorları kırmış o dönem. <gülüyor> evet çok teşekkür ederiz Ceyhan. Ben teşekkür ederim. Ee, tabii ki unuttuğumuz atladığımız birçok şey vardır. Abi. Ben bakıyorum <gülüyor> ama şimdi böyle evet. hızlı evet. hızlı söylemeyelim evet. arka Ne diyelim sürçülisan ettiysek affola. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.